Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min amalina Men yehdihillâhu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en la ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Emma ba'd fe inna estaqâl hadîsü kitâbillâh ve hayral hadiyihü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik>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 Şayet bunun bir bidat olduğu söylenirse bu lügat manasıyla söylenebilir. Dindeki manasıyla bidatin beş kısma ayrıldığı. Bunlardan bazıının farz bidat olduğu söylenemez. Sahabe tarafından Kur'an'ın cem edilmesi için sebepler vardı. Bunlardan bazısı insanların çoğu için açık sebeplerdir. Bazısı da Kur'an'ı iyice düşünenler için açıktır. Birincisi ve açık olan sebep alimler arasında üzerinde ittifak bulunan kaydedir. Vacibin ancak kendisiyle yerine geldiği şey de vaciptir. Sizler o gün sahabeyi Kur'an'ı cem etmeye sürükleyen sebebi biliyorsunuz. Bu sebep haber verenlerden geldiği gibi Uhud günü Kur'an'ı ezberlemiş olan sahabelerden 70 kişinin öldürülmesidir. Onlar Kur'an'ı ezberleyenlerin ölmelerinden ve onların ezberlerinde bulunan Kur'an'ın ölümleriyle gitmesinden korktular. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabı başlarında Ebubekir ve Ömer olmak üzere Kur'an'ı cem etmek için harekete geçtir. Bu usul alimleri katına bilinen vacibin ancak kendisiyle yerine geldiği şeyde vaciptir kaydesini pekiştirmektedir. Kur'an'ın muhafaza edilmesi vaciptir. Eğer Kur'an'ı cem etmeselerdi o zaman bu vacibin kaybedilmesine destek olmuş olurlardı. Onlar bundan sorumluydular. Bu açık olan sebeptir. Lakin burada bazı Kur'an naslarını düşünenler için ortaya çıkan başka sebepler de vardır. Alemlerin Rabb'inin Bakara Suresi'nin başlarındaki şu ayeti gibi. Elif lam mim bu, kendisinde bir şüphe bulunmayan, takva sahipleri için hidayet olan kitaptır. Bu kitap ifadesiyle Allah Azze ve Celle Kur'an'ın bir kitap olduğuna işaret ediyor. Kitap sayfalarda yazılı olandır. O zamanlarda Kur'an sayfalarda, deri parçalarında, kemiklerde ve benzer şeylerde yazılı halde dağınık idi. Bu şekliyle ona kitap denilmezdi. Bu ayet Kur'an'ın kitapta kayıt altında olması gerektiğine işaret ediyor. Seçkin de bunu yapmışlardır. Kur'an'ın cem edilmesine bidat demek veya İslam'da ortaya çıkan ilk bidatın bu olduğunu söylemek doğru değildir. Bu gerçekten çok büyük ve çirkin bir yanlıştır. Ben bununla size konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek veriyorum. Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra meydana gelmiş bir meseledir. Lakin buna bidat dememiz doğru değildir. Çünkü hikmet sahibi Şari'nin izniyle meydana gelmiştir. Diğer bir soru. Bugünlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teravihde kılmış olduğu rekat sayısı olan 11 rekattan daha fazla sayıda rekat kılmıyor. Bundan sonra da namaz düzgün kılınmıyor. Bunun hükmü nedir? Cevap bu sünnete muhaliftir. Böyle yapmamıza ne gerek var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da 11 rekattan fazla gece namazı kılmamıştır. Ömer binen Hattab radıyallahu anh, Ubey bin Kab radıyallahu anh, insanlara on bir rekat kıldırmasını emretmiştir. Bu konuda söze gerek yoktur. Sünnetin dışına çıkamayız. Ama Ömer radıyallahu an bidat çıkardı, bu da bir sapıklık bidatidir demeye veya bidat çıkardı ve bu güzel bir bidattir sözü, hatta bundan da şerlisi, bu Ömer radıyallahu anh'ın çıkardığı bir sapıklık bidatidir diyenlere gelince, Ömer radıyallahu anh, bundan da önceki sözden de beridir. O ancak bir sünneti ihya etmiştir. Yaptığı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa hem onun ecri hem de kıyamet gününe kadar onunla amel edenlerin ecri onun üzerinedir. Amel edenlerin ecrinden de bir şey eksilmez hadisine uygundur. Bu hadis tamamen Ömer bin El Hattab hattab radyalarının yaptığı şeye uygundur. Buna dikkat çekmek istedim ki bu konuda ifrat ve tefrite düşülmesin. Diğer bir soru. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez sözünün manası nedir? Cevap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhakkak ki ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez hadisi önceki soruda zikredilen icma yani ümmetin veya ümmetin alimlerinin yahut sahabenin icma anlamında değildir. Şayet herhangi bir zamanda sahabeden bir grubun mesela yüz sahabenin bir yerde toplandığını varsaysak, mesele onların önüne konsa İki görüş üzerinde ihtilaf etseler, bu sahabelerden 99'u bir görüşte, bir sabede diğer görüşte olsa, burada bu sahabenin hak üzere olduğunu, diğer sahabelerin ise hata etmiş olduğunu düşünebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ''Ümmetim sapıklık üzerinde birleşme hadisi bunu doğrular. Zira bizim katımızda çoğunluk tercih sebebi değildir. O halde hak, azınlıkla beraber, hata ise çoğunlukla beraber olabilir. Şayet hak çoğunlukla beraber olsa da, ümmet sapıklık üzerinde birleşmez. Şayet hak tek kişiyle beraber olsa durum i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın dediği gibidir. Cemaat tek başına da olsa hak ile beraber olandır. Diğer soru, avamdan olan kimse sayı olduğunu bildiği bir hadisle ilgili olarak bu hadisin diğer bir sayı hadise aykırı olduğu şüphesiyle karşılaşırsa ne yapmalıdır? Cevap, fakihlerin genelinin söyledikleri gibi avamın mezhebi yoktur. Onun mezhebi kendisine fetva verilen mezhebidir. Avamdan olan kimsenin fıkhını kavrayamadığı hadisi ancak fakih bir alime sorması gerekir. Hadisin fıkhının durumu tıpkı hadisin metninin durumu gibidir. İlim sahibi olmayan avamın hadisin fıkhını çıkarmaya kalktıkma kapısını açması caiz değildir. allah Teala şöyle buyurmuştur. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, sünnet eline sorunuz. Nail Suresi 43. Ayet İslam toplumu iki kısımdır. Bir kısmı alim, diğer kısmı alim olmayandır. Alim olmayanların ilk kısımdan olan alimlere sormaları gerekir. Avandan olan bu kimse hadisin sayı olduğunu bir alim vasıtasıyla öğrendiği gibi hadisin fıkhını da kitap ve sünneti bilen bir fakih vasıtasıyla öğrenir. Avandan olan bu şahıs hadisin sıhhatini öğrendiği gibi hadisin fıkhını da öğrenmiş lakin diğer bir hadisten dolayı şüpheye düşmüşse bu şüphenin bir kıymeti yoktur. Hadisin sıhhatine gönlünün yatıştığı gibi kendisine hadisin fıkhını sorduğu alimin açıklamasına da tatmin olmalıdır. Bu şüphe alan bir yana bir alim yoluyla da gelmiş olabilir. Şüphe kuvvetli olmadıkça bunun kıymeti yoktur. Evet. Mesela bu hadisin fıkı ile diğer hadisin fıkhı arasında tereddütlü ise o zaman şöyle denilir. Evet. Tatmin oluncaya kadar sormaya devam eder. Eğer böyle itminanı bulursa ona göre hareket eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar sana fetva verseler de sen kalbinden fetva iste buyurmuştur. Diğer soru, büyük bir İslami yazarın şu ifadeleri hakkında görüşünüz nedir? Bidat, izafi ve terki olarak iki kısımdır. Mutlak ibadetlerde bunların gözetilmesinde fıkhi bir ihtilaf vardır. Herkes bir görüştedir. Hakikati deliliyle kapsamlı olarak araştırmakta sakınca yoktur. Cevap, bu ibareye cevap olarak derim ki, ihtilaflı meselelerde şiddet gösterilmeyeceği hususunda şüphe yoktur. İhtilaf edenler bu ihtilaf sebebiyle iki asım taraf olurlar. Bu doğal bir durumdur. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanlara farz kıldığı kevni sünnetlerdendir. Şayet hepsi tek bir görüş ve tek bir fikir üzerinde olmak isteseler de bu imkansızdır. Lakin onlar ihtilafın kaçınılmaz olduğu konuda ihtilaf ettiklerinde bu ihtilafın onları birbirlerine buz etmeye, birbirlerine sırt çevirmeye, düşmanlığa götürmemesi mümkündür. Bu konuda Nebi Sallallahu Aleyhi Sellem nasab örnektir. ''Onlar insanların en hayırları benim asımdakilerdir hadisinde işittiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve önceki nebilerden sonra insanların en hayırlarıdır. Derim ki o sahabeler birçok meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Lakin bu ihtilafın fıkhın ayrıntıları denilen meselelerdeki ihtilaftan sayıldığını ve itikadi fikri ihtilaflardan sayıldığını görmeyiz. Bu sahabenin faziletindendir. Onlar bazı fıkıh meselelerde ihtilaf ettiklerinde birbirlerine düşmanlık etmemişlerdir. Mesela sahabeden kimisi Ebu Hanife'de bu görüşe tutunmuştur, kan çıkması abdesti bozmaz demiştir. Kimi sahabe İmam Şafii bu görüşe tutunmuştur, kadına dokunmak abdesti bozar demiştir. Buna benzer ihtilaflar olmuştur. Lakin mesela kendi iştahı adıyla kan çıkmasının abdesti bozduğu görüşünde olan sahabinin durumu, Abdest aldıktan sonra kendisinden kan çıkan ve abdesti iade etmeden namaz kılan sahabe kardeşinin arkasına namaz kılmama durumuna ulaşmış mıdır? Biz bugün böyle mi yapıyoruz? Cevap hayır vallahi. İhtilaf onları böyle bir ayrılık, çekişme ve nefretleşmeye götürmemişti. Öyleyse ihtilaf kaçınılmaz olduğuna göre, çünkü Allah bunu insanlara zorunlu kılmıştır, her birinin kendisine özel, başkalarının kapasitelerinden ayrıldığı fikri, ilmi, ilmi kapasitesi vardır. Deriz ki bu ihtilaf doğal, fıtri bir durumdur ve kaçınılmazdır. Lakin bu ihtilafın çekişme ve ayrılığa sebep olmaması gerekir. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri bundan yasaklayarak şöyle buyurmuştur. Dinlerini parçalayan ve gruplara bölünen, her grubun kendi elindekiyle sevindiği müşriklerden olmayın. Rum Suresi 31-32 ayetleri Rabbimiz Azze ve Celle'nin yasakladığı işte budur. Lakin insanın iştihadıyla ulaştığı görüşün diğer bir şahsın görüşüne muhalif olmasını yasaklamamıştır. Bunda reyin, şahsi görüşün, sonraki taklitçilerinin yaptıkları gibi bir nasla ters düşmemesi şarttır. Sorulan soruya doğrudan cevaba geçmeden önce bu şarta dikkat çekmek gerekti. Diğer bir şart şudur. İhtilaf edebilecek olanlar kimlerdir? Sorunun cevabının anlaşılması için bu nokta gerçekten önemlidir. Bahsedilen yazar diyor ki, bidat, izafi ve terki olarak iki kısımdır. Mutlak ibadetlerde bunları gözetmede fıkhi bir ihtilaf vardır. Burada bir müştehit, hatta müştehitler var. Onlar bir görüş üzerine ittifak etmişler. Sonra taklitçilerden bazısı gelip görüş ortaya koymuşlar. Sonrakilerden bazılar da buna fıkhi ihtilaf demişler. Bu ilmi olarak doğru bir tabir değildir. Fıkhi ihtilaf müştehit imamlar arasında olur. Onlar insanların kendileri hakkında şahitliklerinden önce kendilerinin bu ilim menzelesine ulaştıklarını fark eden benim görüşüm budur, ben de böyle anlıyorum deme imkanına sahip kimselerdir. Bundan sonra da insanlar onların bu mertebeye ulaştıklarına şahitlik etmişlerdir. Bu şahitlik onları temize çıkarmaz ancak onların ilimde ulaştıkları mertebenin hakikatini ortaya koyar. Ama ihtilaf edenler veya muhalif edenler hakikatte müştehit değillerdir. Hatta bizzat kendileri insanlara kendilerinin öyle olmadıklarını açıkça söylüyorlar. Çoğu müştehit olmadıkları halde övünüyor. Bunu açıkça söylemeseler de biz onlardan bazısının taklitçi olmakla övündüklerini açıkladığımız zaman... Onlar müştehit olmayışlarıyla övünüyorlar demektir. Burada lafzı bir farktan başka bir fark yoktur. Aynı şekilde Hanefi mezhebine göre tabiriyle Hanefilere göre tabir arasında bir fark yoktur. Anlamları birdir. Onların da taklitçi olmakla övünmeleri, müştehit olmayışlarıyla övünmeleri demektir. Sonuçta bunların manası birdir. Onlar alim olmadıkları ile övündüklerine göre cahiller olmakla övünmeleri arasında fark yoktur. Yani bunlar... Bizler alimleri taklit eden kimseleriz diyorlar. Yani müştehit olmadıklarını söylüyorlar. Müştehit olmadıklarına göre, taklit ettiklerine göre bunlar cahillerdir. Bunlar da ihtilaf etse ne olur? Yani burada ihtilafından söz edilecek olan kimseler müştehitlerdir. Yani burada da işte terki veya izafi bidat meselesi ihtilafı bir meseledir diye sözü edilen yazarın Bahsettiği kimselerin ihtilafı esasında cahillerin taklit eden, mezhep taklit eden kimselerin ihtilafıdır. Önemli olan müştehitlerin, müştehit alimlerin sözlerine bakmaktır. Onlarda da böyle bir ihtilaf görmeyiz. Diğer bir soru, hüccetin ulaşması yeterli midir yoksa anlaşılması mı zorunludur? Cevap, anlaşılması zorunludur. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hiçbir Rasul göndermedik ki kendilerine açıklaması, beyan etmesi için kavminin diliyle gönderilmiş olmaz. İbrahim Suresi 4. Ayet Lakin soruda kastedilen Allah'ın davetinin bazı insanlara açıklanmaması halinde onun mazur olup olmadığı olabilir. Bu sorunun açıklanması için gönderilenin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu, kendilerine gönderildiği kimselerin de Araplar olduğunu varsayalım. Yani onlara kendi dillerinde gönderilmiştir. Bir Arap'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini anlamadığı ve mazur olduğu düşünülebilir mi? Bu düşünülemez. Bazı insanlar kendilerine gönderilen kimsenin hikmet sahibi Şari'nin seçkin nebisi dili üzerinden takdim ettiği delilere rağmen davet ettiği şeye ikna edemediğini düşünür ve onun mazur olduğunu söyler. Ben de derim ki bu küfrün ta kendisidir. Zira Allah'ın hüccetinin kavminin diliyle açıklanmasından sonra her insanın o kesin delili anlamasının mümkün olduğunda şüphe yoktur. Müslümanların alimlerinden birinin, mesela batılı topluluklara gidip, Avrupa'ya gidip, onların dilini güzelce konuştuğu halde, onlara bu dinle ilgili akide ve imana dair hücceti ikame ettiğini varsayarsak cevap değişir mi? Derim ki, <gülüyor> bu alim açıklama hususunda kusurlu davranmış olabilir. Lakin Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman iddia eden, her ferdi düşünmemiz gerekir. Tam ve yeterli bir beyan ulaşmasına rağmen iman etmeyen kafirdir. Bu hususta Kaydı allah Teala'nın şu ayetidir. Bir Resul göndermedikçe azap edici değiliz. İsra Sulesi 15. ayet. Yani hülasa etmek gerekirse davetin muhatap tarafından anlaşılması hüccetikamesinin şartlarındandır ama bu onun anlayışının kıt olmasıyla alakalı değil. Mesela onun dilinde diyelim Türkiye'deyiz biz. Türkçe olarak davet yapılıyor. Ama karşıdaki anlamıyor. Türk bu, bu kişi mazur olmaz. Yani anladığı dilden konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. İngilizce İngilizce konuşuyorsun. Araba Arapça konuşuyorsun. Ama İngilizce Türkçe anlattın. Ben ona hücce etikam ettim diyemezsin. Veya lehçe farkı olabilir. Mesela Türk olduğu halde Azeri mesela konuşmada e, dil kullanımında farklılıklar var veya Özbek Türk olabilir. Burada anlayışın e, yerine gelmediği durumlar söz konusu olabilir. Ama anlaşılır bir dille konuştuktan sonra, anlaşılır bir şekilde e, davet gerçekleştikten sonra karşıdaki anlamamış olabilir diye onu mazur görmek doğru değildir. Bilakis hüccet ulaşmıştır. E, Allah Azze ve Celle kafirleri anlamamakla niteliyor zaten. Yani kâfirlerin özelliklerindendir bu. Onlar kulak vermezler, dinlemezler, anlamazlar. Yani kalpleri kilitlenmiştir, köredilmiştir. O yüzden anlamazlar. Yani aynı dili konuşuyor bu ki. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam müşrikleri, Arap müşriklerine davette bulundu. Aynı dili konuşuyor. Anlamayanlar vardı. Onlar içine gelmediği için anlamayanlardır. Allah onların kalplerini körettiği için anlamayanlardır. Aynı şekilde yani Türkçe olarak bir Türkiye' davet ettiğin zaman e, anlamamış olabilir diye mazur görmek söz konusu değil. Yani anlamamışsa yani aynı dili konuştuğun halde anlamamışsa e, yani bu küfürden kaynaklı bir anlayış eksikliği olabilir yani. Diğer bir soru mekruh olan şeyin mekruh oluşuna delil gerekir mi? Yani ona mekruh demeye. Daha uygun olanın terkinin hoş olmaması o şeyin mekruh olmasına yeterli değil midir? Cevap bu konuda daha uygun olana aykırı davranılması yeterlidir. Lakin daha doğru olanı bir şeyin mekruh olduğunu gösteren özel bir delilin bulunmasının gerekli olmazdır. Yani bir konuda faziletli olanı terk etmek mekruh diye nitelenebilir. Fakat daha sağlam olanı o konuda özel bir delil olması. Yani Allah'tan, Resulünden veya sahabenin dilinden... Şu işi yapmak mekruhtur diye bu daha e, ihtilafa e, kapı açmayan net bir durumdur. Ama faziletli olanın terki de genel olarak mekruh diye nitelenir. Mesela sürekli namazları cem ederek kılmak mekruhtur. Sürekli, hiçbir sebep yokken sürekli olarak e, cem etmek mekruhtur. Neden? Çünkü bu faziletli olanı terk etmektir. Faziletli olanı vaktinde kılmaktır. Bunun gibi. Veya abdestsiz olarak Kur'an okumak. Mekruhtur. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan özel bir e, delille gelmiştir. Yani ben abdestsiz olarak Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi kerih gördüm buyurmuştur. Yani bu caizdir. C cevazla birlikte mekruhtur. Bu özel delilin geldiği bir durum ama e, genel olarak daha faziletli olanı terk etmekte kerahat yani mekruhluk ifade eder. Diğer bir soru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesinde uğradığın meleklerden her bir topluluk Ey Muhammed ümmetine hacamatı emret diyorlardı. Bu hadiste geçen emret ifadesi farzlık ifade eder mi? Cevap hayır. Bu ancak kendisine irşad için söylenmiştir. Bu müstahap bir emirdir. Farz olan emir değildir. Allah en iyi bilendir. Cuma hutbesinden önce ders vermenin hükmü El Albani Rahimullah şöyle diyor. Cuma günü Cuma'ya has bir durumdur. Bu konudaki yasak anlaşılabilir bir manadadır. Zira sizler bunu bilirsiniz. Bu meseleden bahsederken sürekli anlatırız. Hangi sebeple bunu tekrar sordunuz bilmiyorum. Soru soran diyor ki bizde yeni bir şüphe ortaya çıktı. Elbani şöyle diyor. Sünnete tutunan kimse yeni şüphelerden etkilenmez. Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini biliyorsunuz. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabını teşvik edip açıkladığı şeyleri biliyorsunuz. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Cuma günü mescide erkenden giderlerdi. Bu kadar hadisi bilirsiniz. Kim ilk saatte giderse deve kurban etmiş gibidir. Böyle devam ediyor. Sonra diğer bir hadiste. Sonra Allah'ın nasip ettiği kadar namaz kılar. Sonra oturur ve imam hutbeye çıktığında kulak verip dinlerse Allah onun bu cuma ile diğer cuma arasında işlediklerini bağışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ileri derecede teşvik ettiği bu meseleler ile Hatibin hutbeden önce ders vermesinin arasını bulmak nasıl mümkün olabilir? Sonra hutbeden önce ders verip sonra minber üzerinde hutbenin olması nasıl düşünülebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hayatı boyunca böyle bir şey görmemiştir. Şayet cuma günü halk olmaktan yasaklayan hadis olmasaydı bile öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir fiilinin olmaması bize yeterdi. Yani sünnette bir örneğinin olmaması bu işin yasak olmasına yeter. Bir de özel yasaklama var. Cuma günü namazdan önce halk olmakla ilgili. Sonra bunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü mescide erken gelip hadiste geçtiği gibi zikir ve namazla meşgul olmak hakkında koyduğu düzene muhalefet vardır. Cuma günü halka olmak, yani Cuma günü ders vererek bu kimseleri rahatsız etmek nasıl caiz görülebilir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün mescitte sesler yükseldiğinde ki o gün Cuma günü değildi. Terdeyi kaldırıp şöyle buyurduğu bilinmektedir. Ey insanlar, her biriniz Rabbine seslenmektedir. Kıraatte seslerinizi birbirinizin üzerine yükseltmeyin. Güvende olan kimselere eziyet vermeyin. Yani cuma günü ders vererek namaz kılanlar topluluğunu ve orada bulunanlar rahatsız etmekten hangi eziyet daha şiddetli olabilir? Yeni bir şüphe dediğiniz şey nedir? Soru sahibi diyor ki, iyi de şeyhimiz yine onlara farz ile sünnet arasında ayrım yapma zorunluluğu ile delil getirmemiz mümkündür. Yani onlar bu dersi müstahap görüyorlar ve bu dersi cuma hutbesine bağlıyorlar. Arada fasıla olmuyor, bitiştiriyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem farz ile sünnet arasında fasıla koymayı emretmiştir. Bu şekilde getirilen delil kabule daha layık olmaz mı? Elban diyor ki, bu örümcek ağından daha zayıf bir delil getirme. Bunun kabul edilecek bir açısı yok. Diğer bir kimse şöyle giriyor araya. Bu konuda Ebu Hureyre radiyalarına kadar İsnan sayı olan bir eser ile delil getiren var. Elbani bunda delil yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine muhalif olan mevkuf bir eser ile nasıl delil getirilir diyor. O da diyor ki onlar bunun muhalif olmadığını söylüyorlar. Ancak halka ile kas açıkladığını söylüyorlar. Yani onlara göre yasaklanan şey halkalar halinde oturmaktır. Yani halka şeklinde oturmazsan sakınca yok gibi algılıyorlar. Elbani, galiba sen az önceki cevabı işitmedin. İşittim diyor, güzel o zaman bu kelamın manası ne? Onlar diyorlar ki, diye devam etmek istiyor. Soru sahibi Elbani diyor ki, onların ne dediğini bırak ey ahi, sen söyle. Onlar böyle söylüyorsa sen de onlara bunu söyle, İşittiğin şeyi onlara söyle. Bu görüş geçen hadiste nasıl bağdaştırılabilir? Halka olma meselesini bırak, şu an konumuz halka olma meselesi değil. Onlar halka olmaktan yasaklamayı nasıl açıklıyorlar? Bizatihi halka ile açıklıyorlar. Elban diyor ki şöyle değil mi? Farklı bir şekilde toplanacağız. Yani herkes dağınık. Şeyh de kalkıp ders verecek. Doğru mu? Onların iddialarına göre halka gerçekleşmedi. Evet. Az önce yaptığımız itirazlara ne oldu? Hala duruyor. Güzel. Peki sen neden hala buşbenin etrafında kaldın? Aliül Halebi giriyor araya. Aynı hadiste diğer bir delil daha var. Yani halka olmaktan yasaklayan hadisin rivayetinde. Bazıları cuma hutbesinden önce ders verilemeyeceğini bunu delil getiriyor. Bazısı e, Amr bin Abdullah bin Amr bin el-As rivayet etmiştir ve şöyledir diye devam ediyor. Amr bin Şuayb'in babasından, o da dedesinden diye rivayet etmiştir. E, o Mısır'da oturuyordu. Belki de bu eser veya bu sünnet Medine'de ders yapan sahabelere ulaşmamıştı. Bunun şahidini Müslim sayhinde getiriyor. i̇bn Ömer radiyalanma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir ve Ömer radiyalanma zamanlarında tarla kiralamaya devam ediyordu. Ta ki Rafi bin Hadic radiyallahu anh'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bundan yasaklanma dair hadisi geldi ve o da buna son verdi. Bu burada uygun mudur değil midir? Elbani diyor ki, burada önemli olan nedir ey akip? Bütün bu açıklamaların ne faydası var? Bunun üzerine ne bina edilecek? Soru sahibi diyor ki bunun üzerine bina edeceğimiz şey Ebu Ureyre bu konudaki yasak ulaştığında ne yaptığıdır. Elbani ona yasağın ulaştığını nereden biliyorsun diye soruyor. O da mesela dedim yani diyor. Elbani şöyle sonlandırıyor bu meseleyi. İyi ben de seninle aynı görüşteyim. Lakin bu umumi yönlendirme. Ebu e bu yasağın ulaşmadığını göstermiyorum mu? Ebu e. Sahaben hadise muhalefet etmemesi bir asıl değildir. Ben bu rivayetin İslam'ını inceledikten sonra Ebu Hürer'in bu işi ortaya çıkan bir durum üzerine yaptığını söyledim. Yine Cuma hutbesindeki dua hakkında söylediğimiz gibi bu meşru değildir. Ancak ortaya çıkan bir durum üzerine olur. Lakin elimizde Ebu Hürer'in hayatı boyunca her Cuma bunu yaptığını gösteren bir delil yok. Evet, burada da hülasa Cuma namazından önce, şu an mesela camileri de yapılıyor bu. Yani vaiz efendi çıkıyor, önce bir vaaz veriyor, sonra ezan okunuyor, böyle devam ediyor cuma. Bu yasaklanmıştır, hadiste özel bir yasak da gelmiştir. Bu yasak gelmeseydi bile Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetinde geçmediği için, hatta geçenlere muhalif olduğu için yine e, bidat bir iş olurdu bu. Çünkü cumaya e, erken gelmek teşvik edilmiş, erken gelen de oturacak, kendi başına ferdi olarak Allah'a zikretmekle. <gülüyor> Tevekkür etmekle meşgul olacak. Yani orada bir e, vaaz meclisi olmaması gerekir. Bunun halka şeklinde olması veya e, dağınık şekilde oturuluyor olması fark etmez. Yani bu her halkerde hadise aykırı bir durum. Umum ve husus hakkında bir faide. Elbani Rahimullah şöyle demiştir. Umumi gelen her nas, selef tarafından umumu üzere amel edildiği sabit olmayan cüzler içerir. Bu cüz meşru değildir. Bu kaydedir. Bu önemli kaydeden gaflet, Müslümanlar arasında bidatların yayılmasının ilk sebebidir. Şayet bu bidatları düşünecek olursak, sünnette ve hatta Kur'an-ı Kerim'de genel kapsamlı deliller buluruz. Şeyh Elban'ın bu açıklamasının isabetli olabilmesi için, Selef'in uygulamasının, mesela Elban Raimond'a bunu şey için söylüyor, Rükü'ye eğildin, kalktın. Kalktığın zaman elleri bağlamak. Biz burada umumi delili hareket ediyoruz değil mi? Yani rükudan sonra niye elleri bağlıyoruz? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan kıyam halindeyken elleri bağlamak umum olarak gelmiş. Biz bu umumu bütün namazdaki bütün kıyamlara teşmil ediyoruz. Yani rükudan önceki kıyam ve rükudan sonraki kıyam. Şimdi burada Elbani, Rahimullah yani ee, o Rukudan sonraki kıyam için de özel bir delil gerekir diyor. Biz de diyoruz ki burada, rukudan sonra ellerin salınacağına dair, salındığına dair bir delil olsa Elbani haklı olurdu. Yani elleri salmak nereden çıkıyor? Bu nereden kaynaklanıyor? Rukudan sonraki kıyamda elleri salmak nereden çıkmıştır? Bunun dayanağı nedir? Elbani ilk önce bunu ispatlayacak ki, ondan sonra biz bu umumla, ee, hareketimiz, umumla amel edişimiz ne derece bidat kapsamında olur veya olmaz bu tartılabilsin. Burada e, bu kaideyi her meselede getirmek demek ki bazen e, hatalı olabiliyor. Örnek demiş, ezanın önünde ekleme yapmak, Allah'ın ayetlerinden hatırlatmak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat etmenin bidat olduğunda tereddüt etmeyiz. Lakin onlar bize allah Teala'nın e ey iman denler, siz de ona teslim olarak salat ve selam edin. Ahzab 56. ayet ile karşı çıkarırlar. Yani bu ayet umum. Ve onlar bu umumu ne yapıyorlar? Özel bir yere tahsis ederek orada salat okuyorlar. Bu Nas'ın genel kapsamı ile delil getirmektir. Bu Nas'taki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat belli bir zamana ve mekana tahsis edilemez. Bu yüzden Şatibi şöyle der, bidat iki kısma ayrılır. Hakiki bidat, kitap ve sünnette mutlak olarak aslı olmayan bidatlerdir. Cebriye ve Mürce'ye görüşleri böyledir. İzafi bidat, diğer bir açıdan bakıldığında bir aslı bulunmayan bidatlar'dır. Yani bir açıdan e, aslı varmış gibi görünür, diğer bir açıdan aslı olmayan bidatlar'dır. Yani en yaygın bidatlar bu izafi bidatlerdir. Mesela namazlardan sonra istiğfar sünnettir. Lakin namazın arkasında toplu halde istiğfarın aslı yoktur. Yani... Namazdan sonra estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah demesi sünnet. Bu gelmiş. Ama bunu kişi ferdi olarak söyler. Toplu olarak söylediğinde, cemaat halinde estağfirullah, estağfirullah diye cemaat söylediğinde bu bir bidat. Yani bir taraftan aslı var ama uygulanış şekli bakımından bidat. Bu bir bidattır. Diğer bir örnek, bu da önceki örneğe benzer. Sünnet namazı kılmak meşrudur. Lakin birisi sünnet namazın cemaatle kılınmasını söyler de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın eli cemaatin üzerindedir hadisini. Veya kişinin diğer bir kişiyle beraber kıldığı namaz, kişinin tek başına kıldığından daha temizdir. Kişinin diğer iki kişiyle beraber kıldığı namaz, kişinin bir kişiyle beraber kıldığı namazdan daha temizdir hadisini delil getirirse bunlar umumi delillerdir. Yani mesela öğle namazının sünnetini cemaatle kılmaya bu hadisi delil getirdi ve cemaatle kılıyor. Bir bidat çıkarıyor böylelikle. Ne yaptı? Umumi hadisle özel bir yere delil getirdi. Sünnetin bidat'e dönüşmemesi için Nas'ın umumu ile belli bir amelin meşru oluşuna delil getirmenin tehlikesi düşünülürse Salih Selef bunu yapmış mı yapmamış mı diye bakmamız gerekir. Demek ki bu meselede buna dikkat edeceğiz. Umum bir Nas'la özel bir konuya delil getireceğimizde Selef'ten bu uygulama var mı? Buna bakmamız lazım. Bidatler hakkında yasaklayan delil yok şüphesi. Elban dedi ki şöyle denebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okurlar. Aralarında onun dersini yaparlarsa mutlaka üzerlerine sekinet iner. Bu hadis kadınları da kapsayacak şekilde geneldir. Ve kadınların mescitte ders vermesine sakınca olmadığına delildir. Yine şöyle denebilir. Yani bunlar iddia. Kadınların mescitte ders vermelerine mani bir delil yoktur. Maalesef böyle diyorlar ve kadınların mescitte ders vermesinin meşru olduğunu ispat etmek için meseleyi ters yüz ederek yasaklayan bir delil yok diyorlar. Mesela Ebu Said bunu İnegöl'de Göl'de söylemişti. Yasaklayan yani o hatta biraz daha uçuk bir şey söylemişti. Kadın çıkıp erkeklere ders verebilir. Yasaklayan bir şey yok gibisinden. Elbani hayattayken bu e, daha e, hafif bir cürüme yani kadınların kendi aralarındaki dersine e, zamanda açıklamayı yapmış, reddiye vermiş yasaklayan bir delil yok diyorlar bilakis burada bunun meşru olduğuna dair delil talep edilir bu konuda delilin olmayışı bunun pek çok bidatler hakkında bu, bunun gibi pek çok bidatler hakkında bir kaydedir belki de bunların en meşhurlarından biri Mevlidi Nebevi kutlamalarıdır, bunu bizzat yasaklayan delil nerede? Burada da söylenecek şey aynadır. Bunun uygulandığına dair delil nerede diye sorulması gerekir. İbadetlerde asıl olan men olunmasıdır. Herhangi bir ibadeti meşru kabul etmek için onun meşru olduğunu gösteren delil bulunması gerekir. Özellikle de üzerinde bulunduğumuz mesele böyledir. Şayet böyle bir uygulama olsaydı, yani kadınlar mescitte ders veriyor olsaydılar, bu durum gizli kalmaz mutlaka nakledilirdi. Çünkü bu ferdi bir uygulama değildir. Genel kapsamlı delilleri gerekçe gösteriyorlar. Ben diyorum ki bu genel kapsamlı deliller ameli sünneti ispat etmeye elverişli değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir uygulama nakledilmemiştir. Aksi halde bu durum Müslümanların alimlerinin önünde genel delillere dayanarak dinde bidatlar çıkarmak için çok geniş bir kapı açar. Bu sözler ilim talebesi olmayan kimselerin bile anlayabilecekleri kadar kolaydır. Bunu hatırlattığımızda diğerleri de hatırlar. Bugün o asırda gördüğümüz hiçbir bidat yoktur ki... ...bu asırda gördüğümüz hiçbir bidat yoktur ki... ...onun dinde genel kapsamlı bir aslı olmaz. Bu bidatçıların her zaman öne sürdükleri bir gerekçedir. Onlara karşı çıkıldığında mesela ezan okunurken... ...Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme salat okumayı ekleme konusunda karşı çıksan... ...ey kardeşim sen ne diyorsun? allah Teala ona salat edin ve bir selamla selam edin buyuruyor Ahzab 56. etinde der. Yine karşı çıktığın herhangi bir bidat getirdiklerinde sana... Ey kardeşim bundan ne var ki der. Sen ona namazdan sonra Allah kabul etsin demek bidattir dediğinde sana bundan ne var ki bu bir duadır ve bize dua emredilmiştir der. Hiçbir bidat yoktur ki genel bir asılla bağlantısı olmaz. Peki bizim bu bidatı karıştırmaktaki gerekçemiz nedir? Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bundan yasaklayan bir nası mı var? Bu konuda elimizde nas yoktur. Bidatlerin çoğu hakkında elimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onu yasaklayan bir nas yoktur. İşte burası konunun en ince kısmıdır. Öyleyse karşı çıkmadaki gerekçemiz bu konuda delil gelmemiş olmasıdır. Bütün hayırlar selefe uymadadır. Bütün şerilerde halefin yani sonradan gelenlerin uydurduklarındadır. Geçen konuyu tamamlamak için diyorum ki buna geneldir. Lakin buna dair ameli, uygulama nerede? Dindeki bidat ile dünya işlerindeki bidat arasında ne fark vardır? Yani bidat biliyorsunuz yenilik demek. Yani sonradan çıkan, yenilik demek. Yani dinde sonradan çıkanlar ile dünyalık işlerde sonradan çıkanlar arasında, yani bu iki bidat arasında ne fark var? Cevap, kaşıkla yemeye alışık olmayan bazı insanlar kaşığa karşı çıkıyorlar. Bunun dinle bir alakası yoktur. Neden karşı çıkılsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaşıkla yemediği doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arabaya ve uçağa da binmedi. İnsan bunların bidat olduğunu söyleyebilir mi? Bidat, din hakkında olanlardır kaşıkla yemek, arabaya binmek ve benzerlerine gelince bunların hepsi dünya işlerindendir. Bu vesileyle bazen bazı vacipleri yerine getiririz. Bu zamanda bunları, bunlar olmadan onları yerine getiremeyiz. Önemli olan dindeki bidat ile dünya üstündeki bidatı ayırmaktır. Bu geniş konuda özetle şunları söyleyebiliriz. Bidat yani yenilikler iki kısma ayrılır. Dinle alakası olanlar ve dünya ile alakalı olanlar. Eğer dinle alakalı ise ve onunla Allah'a yakınlığı artırmak amaçlanıyorsa, sevap umuluyorsa, bunun hakkında söylenecek tek söz onun bir sapıklık bidatı olmazdır. Eğer onunla Allah'a yakınlık kastedilmiyorsa, mesela bir kimse kaşıkla yemek yemekle Allah'a daha yakın olmayı düşünmez değil mi? Yani bu kimsenin akından geçmez. Yani kaşıkla yemek daha fazletlidir, Allah'a daha yakınlaştıracağız. Bu tamamen dünya ile alakalı, adetle alakalı bir mesele. Ee, eğer onunla Allah'a yakınlık kastedilmiyorsa, yani sevap umulmuyorsa ancak bir hikmetin veya Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle meşru kıldığı bir illetin gerçekleştirilmesinde bir vesile olarak kullanılıyorsa o zaman şuna bakarız bu, bu durumda şuna bakarız o şeyin kullanılmasını gerektiren sebep gerektirici sebep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında mevcut muydu hemen burada mesela dernekleri düşünün şimdi ne diyorlar biz bu dernekleri davet vacibinin, tebliğ vacibinin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyuyoruz buna. Dernek gibi veya konferans gibi şeylere. Ee, böyle bir durumda alevdâk bu demek ki kabul edilmiyor. Neye bakıyoruz? Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bu gerektirici, gerektirici sebep var mıydı? Vardı. Yani insanları tebliğ etmek, davet etmek için. Ne vardı? Mescit vardı. Mescitte yapılıyordu bu. camide yapılıyordu veya dışarıda yapılıyordu. Şimdi diyorlar ya, işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela kıra gidiyor, işte yolculukta konaklıyor, orada sohbet yapıyor, şurada sohbet yapıyor, burada sohbet yapıyor. Tamam, işte meşhur olanları yapın. Ama dernek bina etmek nereden çıktı bunun için? Tıpkı sufileri, mesela Allah'a zikretmek için tekke, dergah yapmaları gibi Alevilerin cemevi yapmaları gibi. Yani bunlar alternatif olarak uydurulmuş şeylerdir. Ve hatta ben bu konuyla ilgili e, şeyler de zikretmiştim. Mesela Bukhara'da rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin Beytul Midras denilen yerine gidiyor ve Yahudileri davet ediyor. Yani Yahudiler havralarından hariç Beytül Midras edinmişlerdi. Orada e, Tevrat okuması yapıyorlar, Tevrat şerhi yapıyorlardı. Din dersi yapıyorlardı yani kitabın dersini yapıyorlardı. Onlar böyle bir bidat çıkarmışlar dinlerinde. Bu Yahudilerde olan bir şey. Ama Müslümanlarda böyle alternatif yapılar görmüyoruz. Gerektirici sebep var mı? Allah Resulü zamanında vardı. Evet. Eğer bu gerektirici sebep mevcut olmasına rağmen bu vesile kullanılmamışsa onu kullanmak caiz olmaz. Çünkü caiz olsaydı elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanırdı. Mesela bayram namazları için ezan okumak böyledir. Derler ki ey kardeşim biz insanlara bayram namazını duyurmak için ezanı okuyacağız. Ona denilir ki bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mevcut idi. Yani buna ihtiyaç vardı insanlara bayram namazına çağırmak için değil mi? Var. Bu duyurma vesilesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden kullanmadı? O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olur ve dinde hiçbir yenilik çıkarmayız. Ama yeniliği gerektiren sebep. Dini bir maksadı gerçekleştirmeye yardım ediyorsa, mesela hoparlör gibi, biz onu dini bir bidat olarak simlendirmeyiz. O sadece bir yeniliktir. Dini bir gayenin gerçekleşmesine yardım ettiği sürece o meşrudur. Şu ses kayıt cihazları da böyledir. Onlara ders, vaaz, hadis veya Kur'an tilaveti kaydedilir. Bunlar meşrudur. Çünkü bunlar vesiledir. Ama ona şarkılar, eğlenceler, müzik aletlerinin sesleri kaydedilirse bu meşru değildir. Bunlar din hususunda değil, dünya hakkında meydana gelen yeniliklerdir. Bu açıklamadan sonra ifrat ve tevritte düşürmemesi için daima şunu hatırlatırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanda olmayan bir şeyi yapmayız sözü dinle ilgili olanlar hakkındadır. Araba ve uçak gibi şeyler dinle alakalı değildir. Tevrit kısmı da dinde meydana gelen ve Allah azze ve celleye yakınlık amaçlanan yeniliklerdir. Bu dinde eksiklik olduğu ve salih selefin ibadet hususunda gayretsiz olduklarıyla itham etmek demektir. Onlar bu dini yenilikleri, bu dini yenilikleri işlememişlerdir. Bu kadar yeterlidir. Alemden Rabb olan Allah'a hamdolsun. Evet burada e, eksik bir ifade var. İki şeye bakılır demesi gerekirdi. E, birincisini söyledi. Yani bu gerektirici sebep Allah Resulü zamanında var mı? Var ve kullandım mı Allah Resulü ve sahabeler kullanmadım buna bakılır. Birincisi bu. İkincisi bu sonradan çıkan yenilik Allah Resulünün zamanda var mıydı, yok muydu meselesidir. Yani veya onu uygulamaya Allah Resul zamanında imkan var mıydı, yok muydu buna bakılır. Mesela hoparlör Allah Resulünün uygulamasına imkan var mıydı? Yok. Çünkü sonraki zamanda çıktı hoparlör. Bunun dini anlamda kullanılması, yani dini bir takım vaciblerin yerine getirilmesinde kullanılmasında... Ee, bu sebeple alimler genellikle hoparlörün e, bidat olmadığını hükmetmişlerdir. Ama bu e, ihtiyaç olduğu yerlerdedir. Başka yerde, e, ilerleyen yerlerde belki fetvalısını aktaracağız hoparlörle ilgili elbanininde. Mesela ezan okurken hoparlörün kullanılması doğru değildir. Çünkü ezan okunmasında e, şer'i bir takım yükümlülükler söz konusu. Yani çıplak ses ile müezzin ezanı okuduğu zaman, yani herhangi bir alet yardımı olmadan okuduğu zaman, bu sesin iştildiği anda işten kişi için şer'i bir vücup, yani cemaate gelme vücuba asıl oluyor. Sen hoparlörle okuduğunda e, bunu ortadan kaldırıyorsun. İki, ezanın yüksek bir yere çıkıp aynı zamanda müezzinin de görülmesi, yani bazen işitmeyen için de görmesi e, esastır. Bu sünnetin kaybolmasına sebep oluyor hoparlörler. Bir açıdan da bu. Diğer taraftan müezzin sesinin eriştiği yere kadar e, mahlukat ona istiğfar dilerler. Dua eder istiğfar ederler buyuruluyor. Müezzin bunu e, cihazla okuduğu zaman bu gidiyor. Hatta mesela bizim buralarda ezan falan okunmuyor. Merkez ezan okunuyor biliyorsunuz. Misal olarak söylüyorum. Kocatepe'de ezan okunuyorsa, bütün camilerde bu naklen yayınlanıyor. Yani burada ezan okunmuyor. Bir şiar ne oluyor? Gidiyor. Ne okunuyor peki? Bu okunan ne? Bu okunan çınlama sesi. Yani bazı yerlerde okuyanlar da var da, yani Ankara'da bir uygulama var. Bazı ilçelerde bu uygulama var. Merkezi ezan dedikleri. Mesela çubuğun sadece merkez camide okunur. Bütün camilerde o naklen yayınlanır. Yani falanca camide... Ezan şiarı yerine gelmiyor. Orada bir çınlama oluyor. O doğal ses olmalı. Bu ezanla alakalı. E, bidat olmadığı yer neresi? Mesela imam vaaz veriyor. Yani hutbe veriyor. Dışarıdaki cemaat hutbeyi işlemiyor değil mi? Bu hutbeyi hoparlör vasıtasıyla arkadakilere işittirmekte bir sıkıntı yok. Yani bununla birincisi daha fazla sevap, ümidi, böyle bir beklenti yoktur. Bununla bir alakası yoktur. Bilakis tebliğin ulaştırılması vardır, vacibin yerine getirilmesi vardır. Veya kadınlarla erkeklerin bölmesinin ayrı olduğu yerlerde, yani bir caminin bir odası kadınlar duruyor orada. Sohbetten, vaazdan onlar da istifade etsin diye ses nakli, hoparlör kullanması Bunda da e, bir e, bidatı ilgilendiren bir durum söz konusu değil. Yani bu e, dediğimiz gibi bidat olmaz için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında uygulama imkanı varken terk edilmiş olması lazım. Uygulama imkanı yoktu. Burada bidatten bir sıyırıyor. Diğer taraftan bir sünneti yok ediyor mu ona bakılır. Burada sünnetin yok edilmesi değil. Bilakis vacibin, sünnetin, müstahap olan işlerin yerine gelmesi söz konusudur. Çünkü kadınlar dinleyemeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela vasfını anlatan bazı hadislerde şunu görmüşsünüzdür. Bizden Olmayanlar kitabında e, ilgili hadisleri peş peşe aktardım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesi yani camide, mescitte e, huddeyi verirdi diyor. Ta evlerinde perdelerin arkasındaki Kızlar bile onu iştirlerdi diyor. Yani böyle yüksek sesle e, söylerdi diyor. Yani bunun gibi e, sesin ulaştırılması başka bir mevzu ve burada işte mesela hoparlörden ders yapmak, mikrofondan ders yapmakla ilgili olarak kişinin daha fazla sevap beklentisi yoktur. Ama ezanda böyle değil. Neden? Çünkü ezanda ne vardır? Ezanda müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar sevap ümidi var değil mi? Şimdi müezzinin sesi aslında şuraya kadar ulaşıyor ama hoparlörde de buraya kadar ulaşıyor. Adam buradan da sevap umuyor. Anlatabildim mi? Yani bu sevabı umması meşru değil. Dolayısıyla bunun e bidatla alakası buradan. Yani ezanda e hoparlörün kullanılmasının böyle sıkıntıları var. Ama normal vaazda sohbette kullanılmasının e bidatla doğrudan bir alakası söz konusu değil. Kadının Allah'a davet için evinden çıkması bu da bu konuyla yakın bir mesele. Evet. Soru şöyle gelmiş: Bazı kadınlar kadınlar davet için çıkıyor, onları evlerinde ziyaret ediyorlar, davet etmek ve onlara özel ders vermek için oturuyorlar.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 Ben bu işin asrımızın problemlerinden olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı bugün arkadaşlarımızla beraber diyoruz ki burada erkek ve kadın davetçileri olmaz. Şüphesiz sonradan çıkma işlerdendir. Kadın davetçiler diye isimlendirmek uygun değildir. Yani da'iye Arapçası. Daha iyi. Erkek daha iyi, erkek davetçi. Kadın da'iye. Daha daha iyi denmesi sonradan çıkmadır. Dini ilim öğreten kadınlar bulunmasında ise sakınca yok. Hatta bu vaciptir. Yani dini ilmi öğreten kadın olması, yani muallimeler olması bu vacip, bu ayrı bir şey. Ama davetçi kadın bu bidattır diyor. Dini ilmi öğreten kadınlar, zira kadınlar bu kadınlara soru sorarlar. Çünkü birçok kadınlar özel sorularını faziletli alimlere sormakta sıkıntı duymaktadırlar. Eğer gerçekten kadınlar arasında az önce açıkladığınız gibi kitap ve sünneti bilen alimeler varsa... Onların kadınlara gitmesi değil, kadınların ona gidip sormaları gerekir. Çünkü ilmin edebi budur. Alim gidip birine e, tebliğ etmeye gitmez. Bilakis alime gidilir, ona sorulur. E, kadın için de aynı şey geçerli. Çünkü bizler şunu diyen ilim elinin sözünün doğruluğuna inanıyoruz. Bütün hayır selefet abi olmakta, bütün şer ise sonrakilerin çıkardıkları bidatlerdedir. Burada ve bazen diğer bazı belirlilerde durum şu hale ulaşmıştır. Kadın mescitte minbere çıkıyor ve kadınlara ders veriyor. Yani Elbani kadınlara ders vermesine bile bu şekilde karşı karşılaşıyoruz. Şimdi buradaki bidat davetçileri kadının minbere çıkıp erkeğe ders vermesini teklif edebiliyor. Buradan mescid avlusuna erkekler gelip cemaatle namaz kılabiliyor ve içeri girip namaz kılabiliyorlar. Şüphe yok ki ben bunun bir bidat olduğunu söylemekten hiç çekinmiyorum. Buraya şöyle bir dipnot düşmüşüm. Bu nereden?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 Peki ya ilim için evlerinde toplanmaları onlar için nasıl daha hayırlı olmaz? Özellikle de onlardan bazısı sesini yükseltir, başkaları da onlara katılır. Böylece mescitte onların bu sesleri çirkinle kötülenmiş bir şey olur. Maalesef işittiğimiz ve şahit olduğumuz şeyler böyledir. Sonradan bu bidatin umman gibi başka yerlerde de yayıldığını gördüm. Allah'tan her sonradan çıkarmış bidatten selamette kılmasını dileriz. Evet, durum sorduğun soruda söylediğin gibidir. Kadına gereken evinde vakarla oturmasıdır. Eğer kadın Allah Azze ve Celle'nin dininde bir ilimle başkalarından ayrıcalıklı üstün olmuşsa bu konuda erkekler gibi hareket edemez. Evinden çıkma hususunda erkeklerle eşit olamaz. Nitekim Rabbimiz Kerim kitabında kadınlar evlerinde karar kılsınlar. Ahzab 30. ayetinde buyurmuştur. Kadında asıl olan dışarı çıkmadıkça gideremeyeceği bir ihtiyacı olmadıkça çıkmamasıdır. Böylece durum ortadadır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 yani gece e, mescide çıkmak istedikleri zaman onlara izin verin buyurmuştur. Çünkü e, bu gece vakitleri karanlık sayesinde tesettürün daha kamil olduğu bir zamanlar. Yani eskisi, eski zamanda bugünkü gibi e, sokak ışıkları, sokak lambaları da yok. E, o karanlıkta tanınmadan e, gidebiliyorlardı, gelebiliyorlardı. Bu için sadece sabah ve e, yatsı namazlarına, gece namazlarına çıkmalarına izin verilmişti. Kadınlarınızı gece mescide çıkmaktan engellemeyin şeklindeki açık yasakta gelmiştir. Müslimde hadiste geçtiği gibi kadınlar sabah namazından örtülerine bürünmüş olarak dönüyorlardı. Yani o alacak karanlık sebebiyle e, tanınmıyorlardı diyor Ayşe radiyallarına. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beş vakit namazı eda etmeleri için kadınların mescide çıkmalarını onaylamasına rağmen evlerinin kendileri için daha hayırlı olduğunu açıklamıştır. Eğer burada ilim sahibi bir kadın varsa... Diğer kadınlar ilim talebi içinde çıkabilir, onun evine gidip oturabilirler. Kadınların ona gidip toplanmalarında engel yoktur. Bütün bunlar imkan ve takat, güç nispetindedir. Ama kadın erkeklerin çıktığı gibi çıkamaz. Zira bu erkeklere benzemek olur. Evet, bu bölümle ilgili, yani ilim babıyla ilgili son genel ilim babıyla, son fetva. Ondan sonra hadis ilimleri bölümüne geçeceğiz hatta inşallah soru şöyle Abdullah bin Mesut mescidinde sizin kadınların mescitte dersler vermesini caiz görmediğinizi işittik lakin bizim mescidimizde erkeklerin mescidi ile kadınların mescidi ayrıdır kadınların mescidi alt katta erkeklerin mescidi üst katlıdır. burada erkekler ile kadınlar arasında tam bir fasıla vardır böyle bir durumda kadının mescitte ders vermesini caiz görür müsünüz? Cevap, ben kadın mürşideler veya kadın vaizler denilen kimselerin mescitlerde dersler vermekten uzak durmalarını öğütlemeye devam ediyorum. Diyanet bugün biliyorsunuz bunun için e, memure kadın vaizeler atıyor. Yani ilahiyattan yetişen kadınlardan böyle e, görevlendiriyor. Diyanet bunu resmileştirdi bu bidat. Çünkü bunda Salih Selef'in yoluna açıkça bir muhalefet vardır. Hayırlı oluşlarına şahit edilen asırlarda Müslüman kadınların adeti asla böyle olmamış. Onlar mescitlere çıkıp bu şekilde ders veya vaazlar vermemişlerdir. Lakin hakikatte burada sizin mescidiniz gibi erkeklerle kadınların tamamen ayrı oldukları mescitlerde bazı kadın vaizlerin ders vermeleri için bir çıkış olduğuna uyarmalıyım meseleyi bu işi üstlenen bazı kimselerle inceledim. Şayet kadınların mekanına yakın bir yerden geçen bir erkek onların seslerini işitmezse ki çoğu zaman cuma veya teravih namazında buna şahit oluruz. Erkekler tarafından değil de kadınlar tarafından sesler gelir. Durum bunun tam aksı olmalıydı. Zira kadınlar tabiaten haya ve utangaçlık üzere yaratılmışlar. Tesettür ve seslerini kısmakla emrolunmuşlardır. Lakin bu zamandaki terbiyenin bozukluğu maalesef işleri tersine çevirmiştir. Bizler ders esnasında ders veren hocanın veya derse katılanların gülünç bir nükte veya ibaresinin mutlaka olacağını biliriz. Yani bazen bir nükte, bir fıkra anlatılır sohbet esnasında. Kadınlar da erkeklerde olandan daha fazlası olmaktadır. Yani orada erkekler gülüyorsa, yani gülünecek şey oluyor ve insanlar gülüyor. Bu kadınlarda olduğu zaman o ses daha fazla bir şekilde olmakta diyor. Eğer kadınların mekanı erkeklerden tamamen ayrı ise onların yanlarına girip çıkan erkekler yoksa ve onların sesleri iştirmiyorsa, bu durumda orası evlerden bir ev mesabesinde olur. İşte o zaman böyle bir mekanda kadınların ders vermesinde sakınca olmaz. Yani bu kadınların kendi aralarında ders yapmaları böyle mutlak bir şekilde yasak değil, bir takım illetlerle bağlı böyle bir durum olduğunda, yani e, fesada sebep olabilecek durumlara mani olunduğunda, bunda bir açık kapı olduğunu belirtiyor Elbani Rahimullah. Evet, Allah aziz verse bir sonraki derste hadis ilimleri, hadis ısrarları ile ilgili sorulara ve cevaplarına geçeceğiz. Subhanallahum ve bihamdik ve eshedul ilahillantawatikilashirikelek ve astaafur kebeytu bileek.